size bildirmediğim bir ölçü ve nispetle ben vereceğim. Müslimin başka bir rivayetinde ise Adem her ameline kat kat sevap verilir. Bir iyilik 10 mislinden 700 misline kadar katlanır. Ancak oruç başka. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruçlu kimse yemesini, içmesini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 Müslimin bir rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer Ramazan'ın başlangıcı bulutlu güne rastlarsa Şaban'ı 30 gün tutunuz."